İyi günler sevgili dinleyicilerimiz. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Kara gözüm. Bak şimdi. Sana şu haber üzerinde bir yorum yapmanı rica edeceğim. Dinle. Ha, Fırınları denetlemeye çıkan başkan tarafından evet. uyarı alan bir fırın sahibi bilseydik geleceğinizi temizlik yapardık demiş efendim. Buyur yapıyorum onu. Ee, en azından bildiği zamanlar yapıyor var. Ya hiç yapmamak da var işin ucunda değil mi efendim doğru. Tabii, tabii. Bir de bildiğini bilmeyenler var. Nasıl? Onlar da bilselerdi, bilmediklerini bilenlere bildirirlerdi. Anlamadım ben. Ya bir de bilmeden bildiğini bilenler var. Onlar da bilenlerin kamburu. Ha anladım. Sen şey demek istedin herhalde? Bilmek var. Bilmek var. Hayır bilmek var. Bilmemek var. Ha. Onu biliyoruz efendim. Biliyorsun ama bildiğini biliyor musun? O da var. Demin dediğin şeyle aynı değil mi bu? Ama demin bildiğini bilmeden bildiğini bilmiyordum. He yani bildiğim zaman biliyorum diyorsun. İşte bildiğini bilmediğinde onu diyemiyorsun. O zaman sen nasıl bildiğimi bileceksin? Bildiğini değil bilmediğini bildiğimi bileceğim. Kusura bakma da bu biraz saçma oldu. Garip oldu. Bak işte bilmeyenlerin bilmediklerine verdikleri tepki bu. Hangisi? Bilmediğini bilmeden konuşmak. Of neyse bu bildiğin bilmediğin laflarını bırakalım efendim. E, sen açtın ama ben kaba dönmeden. Ama iyi iyi hata yapmışım. Bak işte yine karşımıza bildiğini bilmeyen... Karagöz'cüm konuyu değiştirdik. Ama şunu söyleyeyim bu misafire söylenen bilseydik daha başka şeyler hazırlardık kadar mazum değil efendim. Öyle misafir işin içine girince değişir. Hayır sadece misafir için değil. Herhangi bir şey için de geçerli olur bu. Bilseydim üzüleceğini böyle davranmazdım. Bu da masum bir şey efendim. Ya da bilseydim kafam ütüleyeceğini gelmezdim. Bu şimdi aynı şey mi? Fırıncıyla aynı şey. Hayır efendim onunki ile de farklı şey. O zaman benimki tek başına bir şey. O nasıl oluyor tek başına bir şey? Bir yere yamamayınca tek başına kalıyor o şey. Hayır, seninki olumsuz bir şey efendim. Evet, benimki sorumsuz bir şey. Bir iş verince beceremeyen bir şey. Aman aman, lafı nereye getirdin yine? Şimdi de şeylere taktık. Neyse, daha fazla şey etmeden dinleyicilerimizi... E, ...sohbetimizi bitirelim efendim. Yine şey dedin. Ama bu başka şey... Hep aynı şey, hep aynı şey. Efendim, her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Sürçülisan de bir yolu yordamı vardır. Sen pataküte pataküte konuşuyorsun. Dediğin anlaşılmıyor bence birader. Efendim affola. Affola. Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçım en ucuzunu seslendirme sanatçısı bir pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuba Ceyhan Kara Duman. Buyur abi sen. <gülüyor> e, <buyurun>. Aynen aynen <gülüyor> buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öfsür. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abicim <gülüyor> <uzunumluyorum>. gürültü yapma. Stüdyodayız. Abi. <gülüyor>